Açık, dergi. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor. Melis Behlil'den sinemalardan duyduk. Melis stüdyodan ayrılmadı çünkü bırakmadık. Konuşacaklarımız var. Merhaba Melis, hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Evet, e, Erivan'dan ayağının tozuyla diyemeyeceğim. Bir 15 gün kadar oldu dönemi. Evet, araya bayram girdi, tatil girdi. Evet, e, meşhur oranın festivali vesilesiyle düğen dört yanından... E, ...sanatla farklı mecralardan da olsa İnsanlar bir araya geldiler. Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru gerçekleşmiş bir organizasyondu bu. Sen de oradaydın. Evet. Aslında e, Parayanov e, şeylerini gördük biz. E, güzellemelerini görebildik e, ancak e, neler oldu? Öncelikle onu söyleyelim. Özellikle Ermenistan'da gerçekleşen e, bu bir workshop'tı galiba katıldın eğer yanlış bilmiyorsam. Benim katıldığım bir değişim programı aslında. <gülüyor> evet. Aşağı yukarı 4-5 yıldır düzenlenen Ranting Vakfı'nın organize ettiği bir gazeteci diyalog programı. Hı hı. Her sene iki taraftan 9-10. Gazeteciden oluşan birer grup öbür ülkeye gidiyor evet. ve orada e, çeşitli gözlemlerde bulunuyor, görüşmeler yapıyor ve genelde de bu belli bir olayla denk düşürülüyor ve belli bir tema üzerine oluyor. Daha önce işte seçim dönemlerinde yapılmış, Akdamar Kilisesi'nin açılış döneminde yapılmış. Hı -hı. Bu sefer de biz giderken orada Ervan'daki film festivaline denk getirdiler ve daha çok kültür sanat gazetecileri ağırlıklı bir grup olarak gittik, 9 evet. gazeteci evet. halinde. Ee, ama festival ağırlıklı bir gezi olmadı. Arada birkaç filme gidebildik. İşte <gülüyor> kapanış törenine gittik. Daha çok oradaki çeşitli STK'larla, oradaki e, devlet düzeyinde çeşitli yetkililerle görüşmeler. E, hani sonuçta bir e, temsilci olarak gitmiyoruz, devletten görevli olarak gitmiyoruz. Evet. Sadece hani adı üstünde bu diyaloğu <gülüyor> e, arttırmaya <gülüyor> çalışan bir ekip olarak oradaydık. Kimlerle karşılaştın? Peki az evvel e, kısaca değindin ama... Neler oldu senin için orada? Evet, çok yoğundu görüşmeler hakikaten. Orada mesela işte zaten festivalden daha önceden de tanıştığımız bir takım festival yöneticilerinden toplantılar da oldu. Onun dışında Kültür Bakanı ile görüştük. Mesela o ilginç o bir deneyimdi. Soruları önceden sunarak kendilerine. Ama mesela... ...festival konusunda çok hakimdi Kültür Bakanı... ...o çok ilginç geldi bana... ...işte bazı sorulara çok bürokratik... ...şekillerde cevap verirken... ...film festivali dediğimizde bir anda böyle sanki... ...hani öndeki kağıttan çıkıp... ...böyle daha bir... E, ...hakim şekilde cevap verdi... ...sonra zaten o akşam kapanış töreninde kendisine de... ...özel bir ödül verildi, Aynen. o konuşma yaptı falan... ...orayla bir, yakın bir bağlantısı varmış... Şey keseceğim ama merak ediyorum... Ee... Mesela orada film festivalinin anlamı nasıl? Orada yaşayanlar için. Şimdi Kültür iyi de bir örnek. Belki çok iyi çalıştı, istisnaydı bilmiyorum. Ee, yani daha önceki seferleri bilmiyorum tabii ama... ...yanılmıyorsam e, 11.siydi bu sene. Hı hı. E, Ermenistan'da da bir Sovyet döneminde devlet desteği var. Sinemaya bütün Sovyetlerde olduğu gibi mali olarak bir destek var ama bir yandan da o zaman da içerik olarak problemler var evet, çünkü bir sürü konular hakkında film yapılamıyor işte hani kendi etnik ögeleri fazla ön plana çıkarılamıyor falan filan gibi problemler var zaten e, çeşitli e, Parajanov tabi bunların en meşhur olanı ve uluslararası tanınıyor ama başka tanınmış e, Ermenistanlı yönetmenler de var. Bir yandan tabi Ermeni sineması deyince onu tanımlamak da problemli bir şey oluyor. Çünkü bütün dünyaya yayılmış diasporadaki Ermeni yönetmenler de Ermeni sinemasına dahil edilebiliyorlar. Yani festivalin onursal başkanı zaten atom Goyen. Tabi yani bu Festivali sene yoktu ses. ama hı -hı. o da genelde orada oluyormuş. Hı hı. Ee, ve yarışma mesela Ermeni panoraması bölümü Aha. vardı. Ee, bir uluslararası yarışma bir Ermeni panoraması bölümü. O Ermeni panoraması da uluslararası yarışma aslında. Çünkü farklı ülkelerden Ermeni sinemacıların filmleri katılıyor. Evet, evet. Ee, o yüzden hani bizden farklı bir e, tanımlaması var. E, böyle bir ulusal sinema yaklaşımına e, bizim de... Sinefil'de sık sık konuştuğumuz bir ulusal sinema. Zaten çok problemli aynen bir tanım. De, ee, Ermenistan söz konusu olduğunda daha da genişliyor. O tanım. Şimdi Fatih Akın'la Nuri Bilgeceli'nin beraber yarışması mesela garabet olarak anlaşılıyor. Bir, bir takım yorumcular tarafından iki Türk yönetmen nasıl yarışır birbiriyle filan. Tam da aslında bunun şeyi, ulusal evet. tanımlamasının zor. Tabii onu yani. demişken biz oradayken Venedik'de e, yarışacak filmler açıklandı. Fatih Akın'ın. Ee, Ermeni soykırımı filmi olacağı açıklandı o da çok ilgiyle karşılandı evet, Dikkat Evet, evet e, şey ilginçti yani bizim beraber gittiğimiz grupta mesela e, yarı yarıya kültür sanat bölümlerinden gazetelerin insanlar vardı ama Hı -hı. daha çok dış e, ilişkilere dış haberlere bakan gazeteciler de vardı Onların Hı -hı. tabi sordukları onların yaklaşımları çok farklı konulardı Türkiye'den gidenlerden <gülüyor> mi? Türkiye'den gidenlerden Hı -hı. Ee, ve orada hani çeşitli daha politik kişilerle de konuştuk. İşte Avrupa Birliği'nin Ermenistan temsilcileri, hı hı. E, işte Taşnak Partisi'nin dışişlerine e, bakan temsilcisi. Onlar daha e, işin politikasından sorular sordular. Bizim için de çok eğitici oldu. Yani biz hani işin kültür tarafını daha bir hakimiz biraz bir. Biliyoruz Parajanov kim şudur budur. Evet. E, bütün grup içinde öyle hoş bir denge oluştu. Onlar daha çok bu sinema kültürünü e, hani Parajanov'la tanışmış oldular. Biz işin politikasını biraz daha kavramış olduk. E, mesela onların çok sık sorduğu şey vardı işte e, Erdoğan'ın e, bu taziye mesajını nasıl Hı. karşılıyorsunuz evet. diye. Ee, ...sanırım istisnasız kimsenin ciddiye almadığı ortaya çıktı. Yani iyi niyet görülmüyor, öyle işte laf söylendi. Hani evet. tamam hiç yok da iyidir ama... Evet. ...bu evet. da bir şey demek değil diye o ilginç oldu. Ee, biraz dediğim gibi Sinefil'de de konuştuğumuz... E, ...Parajanov'un müzesine de gittik. Bu sene 90. doğum günü ee, sergi Parajanov'un. Evet. Ee, Ermeni kökenli e, fakat... Gürcistan'da evet. büyümüş Ondan sonra da Ukrayna'da ilk çalışmış O yüzden 3 e, Ülkede aslında biraz sahipleniyorlar Parajanov'u. Ama Parajanov'un filmlerine de baktığınızda 4 uzun metrajını sahipleniyor Hani Sovyetler için Daha böyle resmi olarak yaptığı Görev filmleri dışında O 4 film ve çeşitli kısa filmler gösteriliyordu Festivalde O 4 filmin Dördü de farklı kültürleri anlatıyor. Biri e, Ermeni, biri Gürcü, biri Ukrayna, biri de Müslüman kültürleri üzerine. O kültürlerden e, böyle efsanevi karakterler üzerine filmler. Hı hı. E, ve bir yandan tabii bunların her biri Sovyetler için ayrı bir problem. Çünkü her biri Doğru. hani folklorik o etnik kimlikleri, folklorik ögeleri ön plana çıkarıyor. <gülüyor> yani bir tanesini bile yapmak kötüyken o dördünü birden yapmış muazzam bir örnek aslında yani, evet, yani coğrafya Finner'de, için yani hem coğrafi için hem de zamanların çok ilerisinde yani benim böyle çok sevemediğim bir türlü ama çok takdir ettiğim yönetmenler vardır Paracanof onlardan bir günümüzden dönüp bakınca ...böyle biraz şeyi hatırlatıyor bana... ...80'lerdeki müzik videoları... ...estetiğini hatırlıyor ama... Hı. ...hatırlatıyor da onların tabii çok öncesinde yapmış tabii bunları. Ki. Yani yaptığı yaptığıyla alakası yok. Sadece benim kafamda böyle... ...sonradan taklit edildiği için... ...neredeyse bir garip kalıyor şeyleri... ...ama çok zamanların ötesinde... ...ve günümüzde bile gayet... ...zihin açıcı filmleri var hakikaten yani. Yani tam avantgarde denen şey böyle Tam şey avantgarde misin? öyle bir şey ve... ...şey de değil yani böyle... ...evet anlatıları var ama şiir gibi... ...filmleri zaten hani son hı hı. derece... E, ...semboller üzerinden... ...gelişen ama... ...hani işte biri yolda yürüyor... ...yürüyor yürüyor... Sadece yürüyor dediği, diye insanları şikayet ettiği bir sanat sineması tırnak içinde vardır. Ee, Paracanav da o da değil. Görüntüler o kadar güçlü ki bir yandan i̇şte. görüntüler ses kullanımı. Hı hı hı hı. E, yine de seyirciyi kavru. Yani tam ne anlattığına evet. çok belki girmese bile seyirci o görüntülerin sesin gücü hakikaten e, evet. etkileyici. Onu görmek çok hoş oldu. Onun müzesine gitmek muhteşem oldu. Çünkü e, hani... ...çok yönlü sanatçı denen şeyin ne olduğunu paracan hafta görmek çok mümkün. Hapse girdiğinde hani haliyle film yapamıyor. İşte orada başka şeyler üretiyor, çizimler yapıyor. Sonra kalemlerini elinden alıyorlar. İşte gazoz kapaklarını bu sefer kazıyarak heykel yapmaya başlıyor. Yani illaki üretmesi evet. lazım. Başka yolu yok. Şeyi merak ettim. Ee, tabii ki kendi üretimi, özgün üretimi yasaklanmış söylediğim gibi. Peki böyle bir mertebeye çıkarılması... yani. ...Ermenistan üzerinde oraya gittin diye soruyorum. Ne zamana denk geliyor yani Sovyetlerin yıkılışından hemen sonra mı yoksa bir süreç olm olmuş mu bir fikri var mı? Yani zaten Sovyetler döneminde de bir para orada hani çok saygıdeğer bir konumu var. E, 90'lı yılların başında Ermenistan 80'lerin sonlarında Ermenistan'a yerleşmeye karar veriyor. Hı hı. E, sağlığı da çok iyi değil. Tam işte Sovyetler çöktüğü dönemde e, orada evine alıyor ama hani bir yandan işte müze kurulması konuşuluyor. Yani o dönemden zaten e, Ermenistan'la beraber Paracanov sahiplenilmiş durumda. Hatta işte evet. Ermenistan Hı. ayrı bağımsız olarak kurulmadan önce bile sahipleniyorlar. Hı -hı. Ama ondan sonra dağıdı. Ve Paracanov da kendisine hani son şey olarak son durak olarak yeravını seçtiği için evet. e, öyle bir tabii müzeyi sayılıyor. kurabilme hakkı da onlara kalıyor ve o, o orayı tercih ediyor o binayı o seçiyor. Evet, evet. ilk önce resmi tanımı olmasa da zaten birçoklarının gözünde zaten yüksek bir konumda olduğu kesinlikle. Evet. İşte Melis bir de şey merak ediyorum size ne sorular soruldu orada Türkiye ile alakalı sinema diyelim hadi <gülüyor> sinema tarafından. Ee, sinema tarafından çok soru sorulmadı biz yani. ...hep şey geliyor böyle bir... ...bir yandan... ...iyi karşıladılar hani... ...iki ülke arasında çünkü diplomatik ilişki yok... ...ve çok ağır bir geçmiş var ama... ...buna rağmen hani... E, ...kimseden kötü bir tepki almadık... E, ...daha çok merak vardı... ...hani biz Türkiye'den Hı -hı. geliyoruz diyecek... ...niye geliyorsunuz ki ne yapıyorsunuz ki burada... ...gibi Gerçekten. bir şey vardı... ...işte festivale geldik ...Kranting Vakfı deyince onun tabii hep bir... Hı -hı. E, ...iyi kuvveti karşılanıyor evet. bir kuvveti var... E, yani bize de ya ne oluyor sizin oralarda diyorlardı tabii. İşte sinemadan bahsederken de orada festival gayet takip ediyor Türkiye sinemasını. Hani Suzan Aharutyan artistik direktörü zaten Hı -hı. sık sık geliyor. Buradaki İstanbul Film Festivali'ne her sene gelip buradan seçkiye film katıyor. Bu de gösterilen birkaç film vardı. Türkiye Ermenistan Film Platformu her sene evet. iki tarafta da evet. zaten oluşturuluyor. Ve orada platformdan yapılan iki film diğer ve yazan gösteriliyorlardı. Yarışmada Tayfun Pirselimoğlu'nun Ben O dilimi oynuyordu. İşte Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu'nun Ermenistan Premieri Festival'de yapıldı. Dedim. O yüzden hani sinema konusunda kopuk değiller ve festival kapsamında Türkiye'den filmler yani iyi bir seçki oraya gidiyor her evet, sene. Şimdi sen örnekleri verince aslında işte Türkiye-Ermenistan sineması ortak platformundan bahsettin. Bir yandan işte alışverişler. Yani şey... Sinemanın garip bir öncülüğü de var sanki mesela. Şimdi alınmasın hiç kimse, hiç bir tiyatrocu da. Tiyatroya göre mesela şu güncel durumdan bahsettiğim zaman en son hatırlıyorum. Mesela Gazze için sinemacıların ortak bildirisi çıktı ve hemen hemen bütün dernekler, işte tanınmış aktörler vesaire Sinema daha hızlı geliyor belki esas yayılması gereken. Mesajı belki de bilmiyorum artık imaj aracılığıyla da mı daha mı evet. hızlı ulaşılıyor. Ama böyle bu kanı var sanki daha yakın gibi zaman. Yani tiyatroyla karşılaştıracaksak zaten daha çok insana ulaşabiliyor öyle bir Kesinlikle. avantaj var. Evet. evet. Kesinlikle. En başında, en başta o var dediğim <gülüyor> gibi. Evet peki e, var mı atladığımız bir şey bilmiyorum. Kafamdan bir şeyler geçti gitti ama... E, Toparl toparladık gibi. Evet yani önümüzdeki senelerde de platformun sürecek gibi görünüyor. Ee, evet. ve hep konuşulan yani şu sınır açılsa çok saçma şu sınır açılsa çünkü şeyde de yani bakınca e, Türkiye'nin komşularıyla hep problemleri oldu. Yunanistan'la kaç defa savaş düzeyine gelindi. Bütün <gülüyor> 70'lerde 80'lerde ve bütün bu süreçlerde Kıbrıs döneminde bile bildiğim kadarıyla hiçbir zaman diplomatik ilişkiler kesilip atılmadı Yunanistan'la. Başka hiçbir komşuyla. Evet. Bir tek Ermenistan'la bu var. Ee, ve bir yandan da hani işte çok büyük bir sınırını bizle paylaşıyor. Bir tarafta da zaten Azerbaycan var ve hı hı. bir miktarda o Azerbaycan'la olan problemler yüzünden zaten Türkiye ile ilişki tam evet. yoluna giremiyor. Yoluna hani bir yandan da kültürler yakın. E, coğrafi yakınlığının ötesinde. Yani açılsa aslında iki taraf için özellikle Türkiye'nin doğusundaki iller için hani ...ticaret olabilecek kocaman bir <gülüyor> alan... <gülüyor> ...öyle bloke <gülüyor> bir duvar gibi... Ee, ...sık sık o konuşuldu... ...yani Bunun ne kadar anlamsız ve... ...yazık bir durum olduğu evet, göreceğiz... ...önümüzdeki sene zaten bol bol... E, ...bu konular herhalde... ...dialog e, çıkacak. üzerine... Yani şeyden başlayarak Fatih Akın filminden başlayıp hı hı. On, hı hı. E, 2015 e, Nisan 24'e kadar evet. bu konular eminim ki tekrar tekrar karşımıza çıkacaklar. Yani son gelişme de yani Fatih Akın Agosa verdiği mülakattan sonra ötüken dergisinin hı hı. E, mesajını duyarsak sıkıca yanında durmak gerekiyor. Ve yani hani bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı adayı bile... Hala bir affedersinizle birleştirebiliyorsa evet, affedersiniz, e, Ermeni, Ermeni olmayı zaten çok başka ciddi problemler de var ama. E. Evet bu işte ancak Ranting Vakfı'nı bu noktada analım. E, bu Önümüzdeki yıl bugün yani şu andan itibaren 2015 boyunca da karşılıklı ge gerçekleşecek birçok işbirliğinin altyapısına dair çok önemli projelere imza atıyorlar. Farklı partnerler Ermenistan'dan farklı alanlarından sivil toplumun ya da daha işte resmî kurumların e, bir araya getiriyor Ranting Vakfı. Umarız bunun sonucunda ortaya çıkacak üretimler de e, ne demişlerdi işte e, en son e, affedersiniz Ermeni açıklamasından sonra senden daha iyisini yapana kadar biz kendi havana bak e, gibi bir açıklama geldi. E, Ermeni cemaatinin şeylerinden direktör manada önde gelenlerinden böyle bir açıklama oldu. Gerçekten elden geleni yapmaktan başka da bir çare yok. Bir de ayrıca bence e, herhangi birisi Türkiye'de herhangi birisi bir Parajanov izlese zaten hiç ayrı olmadığımızı anlayacak. <gülüyor> Tam da buralara dair çok şey söylüyor gerçekten. Her şey ortak aslında. Evet. Söylediğin gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz burada olduğun için. Ben teşekkür ederim. Açık Dergi